1 Mayıs. Mart'ta da söylüyor işçinin emekçinin bayramı. Günün mana ve ehemmiyetine binaen bugün işçi marşları dinleyeceğiz. Az önce Grup yorumun marşlarımız başlıklı albümünden bir kısmını dinlettiğim marşın farklı yorumları program boyu mikrofonlarımızda olacak. Ben Murat Meriç. Programa başlamadan önce sizlere en içten duygularımla selamlıyor. Bütün işçilerin, emekçilerin ve günü güzel kılanların bayramını kutluyorum. Günaydın. <Gülüyor> Yeni türküyü dinliyoruz. Ekabımızda dönem 1979 tarihli ilk albümleri buğdayın türküsü. Selim Atakan'ın Can Yücel'in şiirinden bestelediği işçi marşı bir dönem alanlarda hep bir ağızdan söylenen marşlardan biriydi. Tek bestesi bu değil. Cem Karaca 1977 tarihli yoksulluk kader olamaz albümünde bu şiiri Taner Öngür bestesiyle yorumladı. Birazdan onu da dinleyeceğiz ama önce mikrofonu Can Yücel'e uzatmak istiyorum. Şair şiirini bizzat kendi okusun. Ucunu da Cem Karaca Dervişan yorumuna bağlıyım. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yer. Dumanı dağıtacak yıldız, poyraz başladı. Bu fırtına yarınki süt limanlara bedel. Bahar yakın demek ki. Mevsim... Böyle kışladı. Ava döndü içiden İşçiden esiyor gel. Çekliyor işte çağın çarkına okuyan çark. Ve durdu muydu bir gün bu kar avarak aslak. Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak. Sen de o dünyadansın. Sınıfın değil. Safa gel. Ava döndü. İşçiden. İşçiden esiyor ya. Köylükler uykusunda döndü.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 Senlik, benlik bitip de kuruldu muydu bizlik? Asgari ücret değil, hür ve günlük güneşlik. Bir Türkiye olacak, aldığın son gündelik. Al kalacak geride, gidince bu zalimsel... Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Tarih yürüyenler, tarih adım adım safları sıklaştırın, tarih hızlanalım. Lakin hızlandık derken kolu dağıtma sakın. Başları bozuk var var. Şimdi bize teken gel. Hava döndü işçi den, gel? Sen ki Ferhat işçi. Günün senin gelecek. İndel çölen gün, İndir. del şu karanlı del. Değil ki dağlar ardından önümüzde bir çiçek gibi aksın aydınlık. Tekşimil olunca tünev hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Hava işçiden, işçiden Kumanı dağıtacak yıldız boyraz başladı. Bu fırtına yarınki süt limanlara bebel. Bahar yakın demek ki mevsim böyle kışladı. Hava döndü. İşçiden işçiden ne şiyor yer havadın döndü. İşçiden işçiden esiyor yel Tetliyor işte can Çarkına okuyan çark Ve durdu muydu bir gün Bu kör avara kasnak Bir zincir yitirenler Bir dünya kazanacak Sen de o dünya adamsın Sınıfın bir sapa gel Hava döndü İşçiden işçiden esiyor yel Hava döndü İşçiden işçiden esiyor yel Köylükler uykusunda döndü dönüyor sola Güne bakıyor bebek büyüyen yumruyla. Başaklar göverdi bak bas koydular bu yola Saldere usanıyor Tanrıya açılmış el. Hava döndü işçi den iş nesiyor yel. Hava döndü işçi den iş nesiyor yel. Senlik benlik bir de kuruldu muydu bizlik Asgari ücret değil hür ve gülüp güneşlik bir tür diye olacak aldığım son gündelik halk kalacak geride gidince bu zalimsel hava döndü işçiten den işçi den ne siyoriel hava döndü işçi den işçi den Yürüyenler tarihle atmadım Sapları sıklaştırın Tarihle hızlanalım Lakin hızlandık derken Kolu dağıtma sakın Başları bozuklar var Şimdi bize tekem gel Hava döndü işçiden işçiden ne siyor yel Hava döndü İşçiden işçiden nesiyor yel Sen ki ferhatsın işçi Günün senin gelecek Indir külün gün indir Del su karanlığı del Del ki dağlar ardından Önümüzde bir çiçek Gibi açsın aydınlık Tekbil olunca tünel Hava döndü işçi işçiden nesiyor yel Hava döndü İşçiden işçiden ne siyor yer havada döndü İşçiden işçiden ne siyor <Takai> Gün ne horukların taa bir güneş doğar Allarım ne horuklarımı taa ne Mutlu bir ayak biz seniir Algaren ufuklarında Mutlu bir hayat sürsenir Algaren ufuklarında Yurdumun mutlu günleri Mutlak gelen gün nedirim? Yurdumun mutlu günü mi? Mutlak gelen gün nedirim? Bir Mayıs, bir Mayıs, eşcirin emekçinin bayramı. Bir Mayıs, bir Mayıs, eşcirin emekçinin bayramı. hayırda ken kol o 1 Mayıs Marşı Serper Özsan imzalı. Marşın plak üzerine ilk rap<td>eden isim az önce dinlediğimiz Timur Selçuk. Sanatçıya piyanoda şu ara ciddi bir operasyon geçiren ve sağlığına kavuşması için dua ettiğimiz Nuran Ata Kerşek ediyor. Nuran Hoca o dönem Ankara Sanat Tiyatrosu çevresinde Timur Selçuk'la buluşmaları bu vesileyle. Marşın bestelenme sebebi de As tarafından oynanan Bertolt Brecht'in Maxim Gorki'den uyarladığı ana adlı oyun. Bestelenme hikayesini ben anlatmayayım. Mikrofonu bestecisi Sarp Öztan'a uzatayım. 1999 yılında TRT için hazırladığım Bir Varmış Bir Yokmuş adlı belgesel için kendisiyle bir söyleşi yapmış hikayeyi o zaman anlattırmıştım. Bu ses kaydı 18 yıl öncesinden. 1 Mayıs marşı ...özel olarak e, bağımsız bir e, müzik olarak yazılmadı. O dönemlerde, 1973-74 yılları olduğunu zannediyorum... ...o dönemlerde Ankara Sanat Tiyatrosu... E, ...Bertolt Brecht'in... Maxim Gorki'nin ana oyunundan oyunlaştırdığı... E, ...ana oyununu oynuyordu. E, bu oyunun müziklerini bana ısmarladılar, yapmamı istediler. Ben de kabul ettim. 1905 yıllarında Rusya'daki devrimci hareketi anlatan bir oyundu bu ve de içinde çeşitli sahnelerde Bertolt Brecht'in yazmış olduğu bir takım şiirler vardı, şarkı sözleri vardı, bunların müziklenmesi gerekiyordu. Ancak ünlü o kanlı pazar diye nitelenen 1 Mayıs 1905 sahnesi için Brecht tekste şöyle bir not düşmüş. Burada işçiler marş söyleyerek sahneye girer demiş. Ama marş nedir bilinmiyor tabii. Ee, belki o, o dönemlerde çok söylenen bir marşı düşünmüş olabilir. Ee, ben de düşündüm ve e, buraya e, bir marş yazmayı e, planladım ve de önce sözlerini ondan sonra da onunla birlikte hatta önce sonra demeyeyim ama yani sözleriyle birlikte müziğini de ee, besledim. Bir Mayıs Marşı böyle doğdu. Yani bir oyun müziği olarak doğdu ve de hakikaten Ankara Sanat Tiyatrosu e, uzun yıllar oynadı. Ha, daha sonra oradan e, devrimci çevreler tarafından e, benimsendi. E, sadece oyundan bağımsız olarak e, devrimci gecelerde mitinglerde vesaire söylenir oldu. Yani Aslı budur. Bir Mayıs Marşı önce Timur Selçuk tarafından seslendirildi. Sonra kanlı bir Mayıs olarak bilinen 1977 yılında alanda Ruhi Su Dostlar Korusu'nun katılımıyla söylendi. O yıl Cem Karaca grubu dervişen işliğinde bu marşı bir 45'lik plakta yorumladı. Sanatçının Türkiye'de yaptığı son 45'lik bu. Ocak 1978'de Hey Dergisi'nde plak hakkında şunlar söylenmişti. Sözlerdeki anlam müzikteki ahenkle yıllarca dillerden düşmeyecek bir yapıt. Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor uluslarım yan sesin geri halkların fırtına nasıllı yumru dalgalar gibi patlıyor Halkların nasıllı yumru dalgalar gibi patlıyor every din dalgası tüm kaplıyor every din dalgası Az önce kanlı bir Mayıs'tan söz ettim. 1 Mayıs 1977 tarihe böyle geçti. O gün, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından Taksim Meydanı'nda düzenlenen ve 500 bin kişinin katıldığı mitingde alana giriş sürerken, Sular İdaresi binasının üzerinden ve Intercontinental Oteli'nden halkın üzerine ateş açılması sonucu pek çok insan yaralandı. Pek çok insan hayatını kaybetti aynı zamanda. Resmi rakam 34 olarak açıklansa da hayatını kaybedenlerin sayısı hala bilinmiyor. Olay, aynı yıl yayınlanan Ruhisu albümü Sabahın Sahibi vara konu oldu. Ruhisu, o günü Dostlar Korusu eşliğinde anlattı. Şişli meydanında üç kız, biri çiğdem, biri nergis. Şişli meydanında üç kız, biri çiğdem, biri nergis. Vuruldular güpe gündüz, sorarlar Well, 1 Mayıs 1989 bir başka acının yaşandığı tarih. Taksim'in kapatılışının 10. yılında bayramı orada kutlamak isteyen ve 1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanına diyerek yürüyüşe geçen gruba polis saldırdı. 18 yaşındaki işçi Mehmet Akip Dalcı, Şişhane Yokuşu'nda polis memuru Mehmet Kazım Çakmakçı'nın silahından çıktığı iddia edilen bir kurşunla öldü. Çakmakçı ertesi yıl 30 Ocak 1990'da Devrimci sol tarafından öldürüldü. 1989 tarihli CEMO ya da diğer adıyla gün gelir başlıklı grup yorum albümünde yer alan ve az önce girişini dinlediğimiz Mehmet, grubun tarihini anlatan 1993 tarihli bir kar makinesi kitabında şöyle tarif ediliyor. 89 1 Mayıs'ını işleyen ve Mehmet Akif Dalcı'yı anıtlaştıran bir marş. Bu marş 1997 tarihli marşlarımız albümüne Haklıyız Kazanacağız adıyla alındı. Az önce dinlediğimiz bölüm atıldı, sonuna bir dörtlük eklendi. Bu haliyle grup yorum konserlerinin vazgeçilmezlerinden. Kuşandık genç öfkeni, başların kucaklarımız. Şarkılarla Memleket Tarihi bitti. Bendeniz Murat Meriç. Barış dolu günler temennimi ineliyor. Programı bitirmeden önce bütün işçi ve yemekçi kardeşlerimin bayramını kutluyorum. Yarın aynı saatte burada olacağım. O zamanla dek hoşçakalın. Şarkılarla Memleket Tarihi Hazırlayan ve sunan Murat Meriç